bak nedir? İki şeyin birbirinden yok, başka birini. Bir cem de toplam. Eskiden hesap bilmeyenler e, söylerlerdi aslında bir cem ediler. Yani bana yapılan derlerdi. Cem. Şimdi görüyor musun? Şimdi. İnanıyorum. Nasıl? demek bitti mi çorba? Bittiyse biraz daha bekleyelim. Belki yemeği yesek. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bak. <gülüyor> Şimdi yok kelimelere kelime öyle lügatlerde edebiyatta da geçer ama Farklı manalarda geçer. Aynı kelime tasavvufta daha başka şekilde manalandırılır. Eee e, edebiyatta daha başka türlü konuşma hayatımıza daha başka türlü eee manalandırılır. Onun için Zaman, zamanı genişler, ikisinin farkını bu kadar söyleyeceğiz. Noktan sonra topanı göre tutalım. <gülüyor> Fark Lugart'ta başka. Şurada hiç kimse birini benzemem. Herkes de farklıdır. Lugart'ı bu, bu şekilde bilgi bakımından, şekil, bakımdan bakımından, soysop bakımından farklıdır. farklıdır. Fark bu. Fark bu. Fakat... Ee, tasavvukta fark bir şey halkı halkı Allah'tan ayrı bilmiyor. Bu <gülüyor> kadar fark e, bilmesinin tasavvubi manası e, halkı Allah'tan ayrı bilmiyor. <gülüyor> Tabi şimdi bir Allah var, yaratan, yaratıcı. Evet. O var, bir de aynı anda yaratılan, tabii ki yaratan ve yaratan farklı e, boyutlarda da. O başkadır. Tasov bir manada var. Demek ki neymiş? Halkı Allah'tan ayırmak. Ve böyle bir de. birisi yaratılan, birisi yaratan. Üç. Diye. Cem konu aksine toplamın dedim dediğim gibi, e, aritmetik için e, matematikle paritlere ayırmak tavsiye edilirken, matematik büyük küçüklüğüyle, aritmetik onun bir kavuşu görmekle bağlantılı, tabi ki konu matematiğe bağlı. Ama ben matematik kolu aritmetik kısmında ne denirse toplama demek. Cem toplama. Ama eee "cem" kelimesi de yine farklıdır. Cem toplama, bir yeri bir yığıma biriktirme, birleşme manasına gelir. Cem anlamında cem bütün varlığı ama katı oluyor manada cemde başka bir. Cem bütün varlığı Allah'ın zuhurunu biri demek. Yani, ne varsa Bunlar Allah'ın zuhurudur, Allah onu da kendini göstermiştir. Yalnız bu zat, bunu Allah e, sıfatları ve e, e, e, e, e, isimleriyle, yani Esman Hüsnasıyla bunların sonucu olarak da fiilleri de Allah orada zuhur etmiştir. Fırtına koptu. Evet, fiziki bakımdan hep benim hava boşluğu oldu, yağmur yağdı, işte e, hava, e, hava boşluğu oldu. Derken başka kere tane basınca hava geldi, buraya geldi, bir anafor yaptı, fırtına koktu, fırtına boğuldu. Ama bunun zuhuru yöne Allah'ın oldu. Allah'ın isimlerinin, sıfatlarının fiil hale geçmesi cem de bu. Yani her ne oluyorsa bunu Allah'tan bilmek lazım. Allah onu orada o şekilde de budur. Allah'ın cem edip Allah'tan başka bir varlık, bunda şöyle, bir yerde bir halsi oldu, bir olay oldu değil mi? Bir, fiil işlendi. Bu fiil Allah'ın sıfatlarından ve isimlerinden birinin bir bir bir, bir birden orada meydana gelmesidir. Ef'ali eee ne diyor? E, ne diyor ef'ali fiilin tefidi Yani bütün hadiseler Allah'tan gelir. Allah'ın sıfatlarının, isimlerinin orada zuhur etmesiyle olur. Burada da Allah'ın biliyorsun isimleri, sıfatları vardır. Bunlar bize 99 tanesi Allah, Zülcelen Hazretleri, <gülüyor> Kuran-ı Kerim'de bildirilmiştir işte. Rahman'da bakımda, ayıdır kaynamda <gülüyor> 99 sene bildirilmiştir. Peki, bu fiiller bu isimlerden meydana geliyor. Onlar da sıfatlar neyse o, isimlerin neyse doğru? o da tek olan Allah'ın isimden, isminden, Allah isminden zor etmiş niteliklerdir. Mesela nedir bu Rahman dedi. Rahman nedir? Allah'ın en büyük sıfatıdır. Kainatın bütün ihtiyacına karşılık hayvanında, kedinde, köpeğinde, insanlarda, kendisini asi olanında, kendisine intihar de her şeyini Allah karşılar. Karşılamam demez, diyemez, çünkü rahman sıfatları vardır üzerinde. Allah onun için bütün mükevvelatın ihtiyacına karşılar. Demek ki sıfatların ve zuhuru Allah'ın Allah isminden zuhur etmektedir. Tevhidi defa, tevhidi sıfat, tevhidi zat. Zat olan Allah'tır. Yalnız biz Allah'ın zatını göremeyiz, işitemeyiz doğrudan doğruya. Onların sıfatlarının ve isimlerinin zuhuruyla meydana gelen hadiselerden biz Allah'ın varlığını, sıfatlarını, Allah'ın zatını anlayabiliriz. Zat hakkında, Allah zaten göremeyi dahi ile göreceğiz, o la teayyündür, görünmez Allah. Bundan sonra derslerinde onları göreceğiz. La teayyündür, Allah bilinmez, görülmez. Allah ancak isimleri ve sıfatları ile tecelli <gülüyor> eder, onlarda fiiller meydana gelir. Ha bu forma, dur, dur, dur, dur, de kıyamet koptu ama vallahi bu tecelli bir insan öldü. O da Allah'ın tecellisidir. Doğru da öleceğiz. O da Allah, doğru, doğru, şey. o da Allah Herhangi bir şey, demek ki dünyada olan her şey Allah'ın sıfatlarının isimlerinin meydana gelmesidir. Tecellisidir. Cem de böyledir. Cem de e, bütün varlığını, Allah'ın zuğuru bilip Cem manası bilip, öyle görmek, varlıkları Allah'tan cem edip, toplayıp, Allah'tan başka bir varlık olmadığına kail olmaktır, emin olmaktır. Allah'tan başka hiçbir varlık yoktur. Bunu da biz göremeyiz, o ilah-ı Ancak isimlerinin tecellisinden onun varlığı var. Peygamber bir hadisi vardır. Allah'ın Zatı'yla uğraşmayın. Sıfatları ve isimleriyle meşgul olur. Allah'ın Zatını tahayyül etmek. Korkmuştur. Akıl onu almaz. Hatta bir büyük, büyük birisinin içine akıl ıslıkleti çekmez. Allah akıl, düşünce o Allah'ın Zatını anlamaya kafi gelmez. İnsan kaçırır. Onun şimdi. Allah bir e, zat zat itibariyle meçhûldür, temin dediğim ilah-ı Var olan, var olacak onanda sadece Allah'tır. Allah onun adıdır. O e, ilahdır, ilah, ilahdır. Allah onun adıdır. Onu anlayın mı kançıkları? Çok dikkat edin ben? Allah'tan başka her şey hanidir. Hani, yok, yokluktur, yokluktur, fanidir. Yok olmaya da Doğan Doğun her varanı var olan şey, yok olmaya mahkumdur. Biri gider arkadan, biri onun yerine gelir. Nereye kadar? Onun tayin ettiği bir hat vardır, bir çizgi vardır, kıyamet dediğimiz şeye kadar. O yapacağım bu böyle devam giden giden yok olan yok olacak olan da yoktu ki müddedir. Şimdi eğer bir şey şimdi burada kendimizi var at aslında yokmuş. Fenadayız. Bizim aslında ayet sahipte dediğimiz Allah'ın inlinde bulunan, Allah'ın planında buna bir yerdedir. Bizim asıl varlıklarımız oradadır biz. Oradan buradaki tersim edilmiş şeklindeyiz. Yani buradaki bir hayaliz. Aslında asıl varlıklarımız yine Allah'tadır. Şimdi yanlış anlaş anlaşmalar var, anlaşılmalar var. Dedi ki, Kur'an'ın yanlış anlaşılması. Çünkü Kur'an'da fikirler, suyeleri, ayetler dağıtılmıştır. Zamanı gelince Allah ona diyor ki, Allah gün Ol dedi, oldu. Tamam ama Allah'ın nerede yokluktan var, eyvallah, onu eyvallah. Ve Allah bin tane daha bu böyle alem yapar, yapsa, hiç bir de eksik olmaz Allah'ta. Allah'tan en kötü küçük eksik olmaz. Allah bin tane daha yapmaz. O onun kendi bileceği iş. Allah küm dedi, dedi, oldu ama bu ol diyene kadar, Hakkıdaki plan, müthiş plan, sayınatın bir tevhidiyatı, bütün planları hazırlandı. en küçük kadar. soralım size, insan vücudunda bir fazlalık var mıdır, e, şehir, bir noksanlık var mı, en güzel hikayeti, hakkıyla, fikirle, devançlığıyla, şuuruyla, her şeyle en, en güzel yaratık insan, bir, bir nostal var mı? Hayır, yok. Kâinete baktığın zaman bile bir eksiklik var mı? Her şey yerine göre planlanmış, hazırlanmış. Artık olgunluk çağını seviyesine gelmiş. Allah da ben kendimi göreceğim bir ayna yapmak istiyorum. Ayna. Yaratıtan tek bir storye hayvanlar, bir ne batağı dağlar ama hayır hayır yaratıcı yok. İnsana soruyor. Ben kendimi göreceğim sen. İnsan pek bilir insanı yapmıyor. İnsan Allah'ın dünyadaki kendini gördüğü ayna tipi Ayna şu ayna. Ben de temayn olsun. Orada ayna insan kay. Allah kendini gördüğü ayna insanın kalbidir. Bu kalp saf ve temizse Allah kendini orada olduğu gibi görür. Kirliyse Allah orada kendini görür. Yani kirli insanın kalbinde Allah tekir eder. Allah oraya görmez. Allah temiz, saf insanlarda kendini görür. Onun şimdi Allah Kuran-ı Kerim Akın her satırda Temizden bahsedilir, saplıktan ve iyilikten bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikrar sahibi Allah vaki kalacak. Eşşel yok olacak. Sadece tek var olan Allah kalacak. Zaten öyleydi. Gene öyle bir yol işte bir şeymiş olmuş şimdi parkta bir Allah bir de ha bir yaradan bir yaratılan Birisi ibadet eden bir şey ibadet edilen yani ayrı ayrı ikisi o o Allah bu ha bizler Part halkı Allah'tan ayrı demektir. Demne bahsetti. Parter kıl bak ibadet eden yaratan kuldur. İbadet edilen de yaratan da Allah'tır. Allah o yaratan adıdır. Nasıl bizim isim Ayşe Apartman Ahmetlerse onun adı da Allah'tır. Biz Allah teris İngilizdi, Alman gut der bilmem ne der. Babamın kendi dilimdik ama kaya otur. Kaya Allah ter. Ben tanı tanı kelimeyi kullanarak fakir ona dem soğuk, soğuk fakirim. Tanrı çokluklardır. Allah ter tek. Onlar eee gene söylüyorum. Tanrı kelimesi kullanmak Allah ter. Tevhidin ifadesi, şimdi bu ufak, yani Allah başka, kuru başka, bir de ciham bak, ciham bak, ciham, tevhid birlik demek, birleşmiş demektir. Demek. Şurada hepimiz tevhiddeyiz, neyin tevhidindeyiz? Bir şeyin öğrenmenin birliğindeyiz değil mi? Bunun için burayız, bir şey bu, bu bir tevhid. Devleti cemlese kulluk olmasın, bu Allah'ın da kul ayrı değil, cem başka, ayrılık-gayrık ortaya kaldı. Bir bir ailede, ayrılık-gayrık-gayrı mıdır, şurada ayrılık-gayrı mı, hepimiz bir yerde aynı gayret için gelmişiz, biz burada da cemleyiz, A A A Alevi vatandaşların cemliği de budur. Belki sonradan hesap sapıtmışlar, daha başka türlü şey yapmışlar ama Cem fikir birliğidir, gönül birliğidir. Demek ki e, Cem deyince artık Allah kul farkı azda kalmıyor. Tevhid diyebilirdiler. Onun için demek ki, burada bir atlamış ama e, bunu yetenler. Sobiler farkı Olmayanın kulluğu yoktur, yani Allah'a kul olarak ibadet etmenin Allah Allah olarak kendine hak olacaktır. İnsanlar bunu tanımayan da Allah'ın kulu değil. Kendini Allah'ın kulundan fikrini atmıştır. Allah, ın, Allah, ın, Allah ın. böyle bir şey olmaz. Biz evet, bir yerde ama bir yerde farklı. farkla cem'i cem etmek lazımdır aslında. Park ile Cem'i toplayıp, sıfır sonuca çıkmak lazımdır. Eksi dört ile artı toplarsam, sonuç sıfır olur. O için Cem de parkı topladığınız zaman, sonuç sıfır olacaktır. Sonuçta insanda Allah vardır. İnsanın gönlünde, içinde Allah vardır. Allah'ı başka dağda, göklerde arama, Allah burada. Allah kainata sığmıyor ki Allah ama Allah şöyle sığıyor bu küçük insan şeyde Allah sığıyor. İnsan kalbi o kadar büyük ki kainattan da büyük. Ne diyor Hz. Peygamber? Allah kainata hatta kendisidir. Ben âlemlere sığmam, mümin ve kulumun kalbine sığarım. Allah bu. Allah senin bir kalbimizde sığıyor. Ol, buraya pişki şeye sığacak ama aslında çok büyük olan, çok geniş olan, alemden de geniş olan. Alem beni anlamaz. Alemi, insanı anlamaz. Alem seni anlamaz ama sen biz alemi anlarız. Anlarız. Yani, aileler gibi bir düşüyoruz alemi biliyoruz ama… Demek ki farkı kabul etmeyenin de kulu olmuyor. Farkı biliyor Farkı kendinin kul olduğunu, onun da Allah'a Allah, Allah olduğunu kabul etmeyenin sadece cebi bilenin kulu olur. İkisini kendine bilebilmek lazım. Cemi farkı bilip de kimi bunu cemde toparlayamamın da toparoyamadan marifet dediğimiz bu yoğun bu seri hükunun en sonları buna marifet bir Şeriat hareket hareket marifetli bir şey var dedi. Eee bu vademeri'nin beşerinde toparlayacağı şey bilmek, görmek olmak. Marifet olmanın son hedefi efendim bunu eee o Allah biz konuş tamam ama bunu bilöre de ikisini birden toplamanı bir arada görmesi de e, olmaz. Yani eksik nokta eksik nokta. Cem siz fark zındıktır. Zındık yani Cemi bilip de, e, cemi kabul etmeyip de, sadece parkta kalırsa, bu yobaz, sadece abdest, namaz, has, zekat. bunlar bin neşeli, Allah'ın kendisine kul etmesiyle, bunları koymak vaziyetmiş Eyvallah, parkta bileceğiz, parkta yapacağız, cemi de bileceğiz. Sadece parkta yapacağız, abi yapacağız, şey olmaz, <gülüyor> o, o, o, o, o, o da insanlarda bir noksanızdır. Bu da olmaz. Bir de farksız, farksız cem de, bir Evet, sadece cemli kabiley kendini bir şeyler duyarsı kesin ama nişerat yene getirmez. Bu da dinsizliktir, Çok ince bir köprü, bu, bu cem ve fark çok ince bir köprüdür. Strap köprüdür diye Bunu iyi, iyi anlamak, iyi iyi bunu görmek lazım. Tevhid dediğimiz şey de farkla cemi bir arada mezdede binmektir, toplayabilmektir. Çok da bu mühim bir şey. Anlayamadınız, açık açık konuşun. Sonra da iki, yüz, iki yüzleri bitmişleriz. Anlamadınız, hayır bu belli değildir Di diye diyebilirsiniz. Delebilir, Varsa onları söyleyeyim, şimdi buna bir e, cevap arayalım. Daha ilerler de bu hep karşımıza çıkacaktır. Koca Yahya Kemal öyle söylemiş, o Deniz Türküsü denilen şiir varsa kendinize, bakın. Diğer evet, ki o Yahya Kemal, Nuis kentti kent, Nevi'ydi, Nevi'ydi, Bayramı'da. <gülüyor> Doğu'yu sende tabiatta bir parça ilah oldu. Sende gibi Allah'ta var. Allah'ın nefesi sende ya. Ben seni çamurdan yarattım ki sana kendi ruhumu mi ne? Nefin nefestir. Demek ki biz cüret Allah'ta. Haşa Allah değiliz. Ama Allah'tan biz bizim Zaten Sözde onun için onun sebebiyle buradayız. O içinde olması ne için var benim burada bütün binalara Mevlihane, tekkeler falan ne gerek var, olmasın. O ikimize de, biz onun için buradayız. Onun serbisiyle buradayız, onun isteğiyle buradayız. E, e, gemsiz, parkta, e, dinsizlik ama e, izinlikle. Tevhid, birlik, ikisini bir arada hissetmekte, anlamakta. Çünkü, var mı buna kadar? Şey, ben, bir şey söyleyeceğim ben. Fakat e, Kur'an ilah kelimesini kabul etmez. Yani şöyle Allah bir ilah değildir. Mesela der. Mahbub. işte ilah kelimesi çünkü ilah deyince çoğunluk gene sizin söylediğin gibi da, ilah da bir çoğunluk var. Çünkü zamanında kutperestler yaptıkları şeyleri ilah olarak kabul ederler. de bakın bu tasavvüdil diye tasavvüdil. E, hayata uygun değil, tasav, öyle bir, ki. Hiç aşk aşkı. Bakın, aşk yaşanır. Bir kitaplarda işte böyle sapırtlıktan sapan başka şey işte, konuşacak lafını da bu Mahmut edelim. Çünkü Kur'an'da şu var, mesela la ilahe, la hayır demek, ilahe, ilah yoktur. İlla, ancak ya. Allah var. Aa, bak, orada gene ilah var. Ma ilah yoktur la, diyor. La ilahe, ya illa yok. ama illa ancak Allah vardır. Allah'tır. İşte o değil onu çevir şey onu tersine o çeviriyorsun ha. dedi. Tabii tamam. tamam. kelime burada Hı. bakın ben söylerim. Konuştuğumuz diye tasavvufa uygun bir yoktur. Şaraptan bahsediyor. Hamur şarap, haramdır ama bizim tasavvufta şarap geçer. Şarap ama alma, aş şarap olsun, beş şarap olsun, şarap şaraptır. Tasavvuk dilinde bazı böyle benzerlikler oluyor. Dedim ya, başta konuştuğumuz dil bazen tasavvuku dile uymayabilir. Bilhassa bunlardan birisidir. Mabuk ve Tanrı. Yunan Tanrıları derler. Hint tanrıları, Mısır Tanrıları derler. Allah kelimesi ona yoktur. Allah sadece, işte Arapça'da, o da Peygamber Efendimiz'in, yani ilk Peygamber neydi bana? Allah kelimesi vardı. başka yerde kullanmazdı. İlah, Yunan Tanrı, Yunan İlahları falan, doğru. Yunan Mahmut dedi ama yok başka. İşte onun Allah şimdi... bilim ya, o onun, şimdi ben ona varlıkla değineceğim, çok ilerli bir şeydir. Allah. Allah'ın varlığı vardır şimdi bakın. Başka, çünkü onun Allah'ı, var olduğunu anlatacak başka bir kelime bilmiyoruz. Varlık, bir varlığın başka bir varlık tarafından yaratılması lazımdır. Haşa, Allah başka bir varlık yatırmamıştır. Allah zatındandır, kendindendir Allah. Onun için biz de Allah'a da varlık dediğimiz. Ama şimdi, o tuhafuz ediyor değil mi? Dedim <gülüyor> o için tasavvurta bazı şeyleri ya tolaması alacağız veyahut da o manayı düşünmeden Allah, Allah olduğunu biliyorsanız başka bilemeyiz. İşte benim de anlatmak istediğim o, mesela Kur'an sadece Allah'a kabul ediyor, ilahı değil. Kabul ya. İlah çoğla... İlahı ilahe, ilah yoktur, evet. Allah kalmış. İllallah, Aman ancak Allah, Allah. Allah vardır. Tek tek, tek tek ilah Allah diyor. Tek ilahı Allah, olmuyor işte ama. Tefsiri yaparken yanlış şey yapmamak lazım. Orayı bir, bir gülü konuyor, orayı bir gülü konuyor. Allah, o da sana sonra, Allah nedir? Maşallah. Ben Allah tarif edebilir misin? Edemezsin, görmediğin bir şeyin tarifi olması hani, En yakın şeyi, kabul ya Mabuk, ya İlahi Adım'a benzer. En en yakın kelime neyse, Allah'ı bileceğiz. Yani Allah'ın bir varlığı olduğunun, İstiyor olan senin adın Sadullah. Sadullah sen adın Saldular, Saldullah diye bir barlık var burada duruyor Sen evet. ama sen buradasın, ama sen şu sun bu başka. Ee, başka birisi varsa burada, adı vardı, vardı, ahmet vardı, vardı. var diye varsa Ahmet Ali diye varsa hepsinin isimleri var. Oma isimleri var. Onun da adı Allah fakat kendisi ne? İşte burada tasavvufi değil günlük günlük. Dili karşılayamıyorum. Günlük değil. Tasavvi dili karşılamıyor. Artık o inanç, inanç. Başka şeyimiz yok, o. Allah deyince, öyle bir yaratanın, yaratıcının olduğunu, büyük bir gücün, büyük bir şey, Hadi büyük büyüklük de tasavru edemezsin. Büyük atılmamız için, o da o kadar var da yok. Hiç çoktan öyle diyor. Yani fizikte yokta hiçbir şey var değil, var olmaz, var da yok olmaz. Fizik bilinci kayda Yok var olmaz, var da yok olmaz. Fizik bilinci kaydısı olur mu? Ama yokta var ne? Bu güç kim? Bu güç Allah'ın ama ne? Allah'ın varlığını, peygamberi, peygamberi ona Allah'ın zatını düşünmüyoruz. Kıl o sikreti çekmez, o büyüklüğü çekmez, kalbinde ancak hissedersin onu, Allah versin yer ver iner, Allah versin, başımış başım, başım. anlayabilirsin. Bunlar istifatları, isimlere bağırdı, kupkup üstü, haydur kaydumluluk vardı, isimleri, kup kup üstür, e, haygul, kaygul, her sürü bile var. daha da de, 99'da değil, namiden ayı. Çünkü Allah der bir yerde bütün güzellikler, güzel isimler benimdir güzel isim Allah'ın. Güzel bir tan söyleme sorunu var mı? Yok. Allah'ın. Hani o da senin bilginle hata vardır. Benim bilgimle de hatalar vardır. Ancak şu vardır. Allah'a bir şey belirtemeyiz. Allah Allah bir büyük, o büyük güç, büyük şey vardır. Nedir bilemem. O bu adattır. Allah isimdir. asma. Bana fakir sorarsan, ismi azamdır. Herkes ismi azamı arar, ortada ismi azam, en büyük ismi Allah'dır. Ee, Kur'an'da şey ararlar, İ, is, is, is, is, ismi azam ararlar, İsmi azam, o bir iş de ya. Kur'an'da Allah kelimesi çok geçiyor, is, ismi azam büyümüş. İşte bugün yani bambaşka bir tabii. Ne var işte onun için bir işte, tabir. Ha orada ilah. İlah mabut da. Mabut da. geçiyor, ha, geçiyor ha, zaten bu Mesela mabut geçiyor. Ha, çünkü ben bir insanları ve cinleri bana ibadet etsin diye yarattım. Tabii işte ibadet, evet. ibadet, ibadet mabut. Yani edilen. Evet, mabut ibadet edilen mabut. İbadet. Şeyi ilah olarak kabul eden Kur'an'da mesela, şey, Allah'ı ay, ayıracaksın bir çok yürüdün, onu bir ilah diye. Birçok yerde onu da ilahsiz yedir, bu yüzden de bir ses yedir, Hacı Beziktaf'a da geçiyor ya. Şur, La ilahe illallah, Allah'tan baş ilah. Çünkü o zamanlar, dedem şimdi şu var, mesela Kur'an indiği zamanda yaptıkları şeyi taptıkları şeylere ilah deniyor, ilah diyorlardı. Mesela putlara, bizim ilahımız diyorlardı. Mabut edemiyorlar. Mabut, genellikle mabut demiyorlardı. Genellikle de ilah kurulardı. Var, Akite, tari, çünkü yer. ibadet etmiyorlardı ki ona. Sadece iş ediyorlardı. Onun ibadeti hocam şimdi, evet. şimdi bakın, burada gene bir bir var. Hiçbir insan, hiçbir insan kendi yoğunluğu taşı ibadet etmez. O inandığı bir bu bunun sembolik olarak kendi kazıldığı taşın tapacak. Bu akıl karbeyi. Al alimler de var. alimler de yok o, o değil. İnandığı Allah sembolü. Onun sembolü evet. yani. Bir yani, sembol. <gülüyor> <insanlar, buraya. gülüyor> yani, yani. bizim de inandığım Allah onun bir sembolü yok ona git fikirlerdedir, gönüllerdedir. Buna tecevvya demedir. Sen ona mavud da desen, ilah da desen, yaratıcı manasındaysa ise olmalı, onlar bizim Allah'ımızdır. Güzel, güzel şey var. Bakın kitaplar aç, hep mavudlar ilah geçer. Hatta şunu, Muhammed adı Saadet, İlk ilk isim sabah sonra ona geçti, daha evde malları yok, <gülüyor> Muhammed'den yok başka. İlk isim o. Çünkü şöyle, artık, evet, başımız güzel bir, bir mevzuya temas etti ama ona verecek, ona varlığını yapamıyoruz. Ancak gecelerde görüyoruz. Onun bir şeye benzetemiyoruz. Çok ya var Başka bir şey, sormak <gülüyor> <gülüyor> isteyen kimse var. Efendim? Seviyat Bey'in ne deden? Hani Cem'den pek bahsedemezsiniz değil mi? Hani pek kabul etmezler yani, ben senin, sen bensin falan, işte Allah'tan bahsedersiniz. Erkesin, erkesin, erkesin. Yani pek tartışmamak gerekiyor değil mi? Yani onlar biraz daha ne şeye bakıyorlar ya... Çok onlar, fark, kendi hallerinde, çok. kendi hallerinde, kendi hallerinde alt artıda görsünler. Evet. Şey ee, onları farklı bir şey söyledi yani karıştı geldi bence. Hani Siz dediniz ki farksız e, de. cemde farksız olmazsa din din farklı farksız cem dinsizlik dediniz ya. Evet. Ama yani cem cemevindeki şey olarak. Yok ben ee, farsız. E, e, e, Orada başka bir şey söylüyorlar. E, cemsiz. Cemsiz, söylüyor. e, cemsiz fark. Şurayı okudunuz dediniz. Farsız fark. cem dinsizlik dediniz. Farsız cem hı. dinsizliktir. Evet, Metabadı da cemik ha şey demek istiyor. Sünni Alevi'deki deki cem gibi algılar. O başka. Onu kaçırıyor. O o o başka. Buradaki cem demekti Alevisin Cem'i falan filan değil. Cem. Ben anlamadım e, demek istediğiniz ama neyse. Allah'la bir yerde bir yerde farklı. Allah'la kul farklı şeyler. Bir yerde yaratan var, bir de yaratılan var. Allah yaratmış, kud yaratmış. O ayrı. O ayrı ama bir tarafta yaratılan Allah'tan da bir parça var. İşte Suriyadeli onu kabul etmedi. O demek istedim. Ben. O, o, Onların kendi aşklarına başlar. Onlara derine girmemek lazım. Da, onlar da ayrı bir şey. Şimdi onlar da iyi insanlardır. Tabii, tabii, tabii. Ama hakikaten edici çok büyük insanlar da var onlar. Tabi tabi. Tanıştık. Biliyorum onlar ee, Ama işlerde sapıkmış olanlar da var. Onun hiçbir şey demiyor. Ayrı bir ayrı bir meslek bir hatta ayrı bir din felsefi acenler de, mezhebin... Mezheb, Mezheb, de. Yani de e, e, e, var. Sonra benim mesleğim meslek de mesleğimin felsefesi. Bensek kim abi? Ben mesleğim bir Kim? Bazı hali derler. Ben de onun hacı Ali Bir baktım da ona deriz. Değil mi? Ama ona bir yerden, yanlış in, in, inançları var, her koyun kendi yani. bacana sallar, sen, sen kendini kurtar. <gülüyor> yani sen dinlemesin, <gülüyor> sana, <gülüyor> sana <gülüyor> söyleme, ben beğenmesin, hepinizin, bu, ben, biliyorsun. <gülüyor> <misin? Hep gülüyor> <ben gülüyor> Bancı Kapaşar, açıkça sorun ki cevaplansın, akıllarda, <gülüyor> kerifleç, hiçbir şey kalmasın. Bu tarikatlar niçin olmuş onu anlamıyorum ben. Mesela isyanlıkta böyle, da var, bizde de var. Neden dolayı oluyor bu ayrımlar? Şimdi, e, e, e, şimdi dedim ya, tarikatlar tasavvufun, tasavvuf dediğim o büyük bilim, ilim <gülüyor> ve aşkın e, e, maddeleşmiş şeklidir. Yani onların eğitimin verildiği müesseselerdir. <gülüyor> Mevlevi değil mi? <gülüyor> Mevlevi tarikatı. Mevlevi bünyesi alt alta toplanmıştır. Tarikat bu. Yani, evet. Tarikat, Hazreti Peygamber zamanında da ıı, ıı, tasavvuf vardı. Onlar evvel de vardı. Ee, Hazreti Peygamber zamanında bu. Fakat böyle tarikat diye ayrı bir şey değil. Çünkü Hazreti Peygamber'in getirdiği dinde ta, işte, tasavvuf da var. Fakat o, o gün insanları Hazreti Peygamber'in büyük varlığı karşısında Niye gibi ihtiyaçları varsa belki tasolubu bir şekilde onu gidip Peygamber'e soruyorlardı. Ne? Peygamber Efendimiz onu, onu anlayabileceği bir şekilde onu cevaplandırıyordu. Çünkü herkesin anlayabildiği dilden konuşmak lazım. Ciham'ın yanındaki hep en düşük seviyedeki insanlar seviyesindedir derdiği Anlamazlar. De anlamaz. Onun için Ciham'ın yanındaki falan daima en aşağısı seviyeye göre verilir, yüksek şeyler verilir. Ama Hazreti Peygamber'in yapardığından sonra e, insanların tasavvuk aldı. Ancak işte o Kur'an-ı Kerabeler var, Kur'an-ı Kerabelerin içinde tasavvuk var. Hazreti Peygamber, <gülüyor> e, o büyük Cihamaya'ya verdiği dersler Kur'an-ı Kerabelerin, yani çünkü çok özel yetiştirdi, 45 kişide meydana gelmiş ki, çok çok kurtar patar. O süper. Ya kaso bu e e e e e Ben onlara. Onu veriyorsun çok güzeldesin onlar hepsi. Yafer hafta o 40 kişilik şey. Pa ee, onlara bu tasavvuf dersini veriyormuş. De Hatta de Hazreti Ali, Hazreti Abu Bekir, Hazreti Osman var. Bunların kendi orada onlar da bunları onlara gönder yapmıştı. Hazreti şimdiki talekentler, Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Bekir'e bağlılar. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman görmedi. Onları görmedi. Sadece Hazreti Ali'ninki ve Hazreti Ebu Bekir'in kolundan yürüdüler. O zaman da bunlar kuruldu. Hazreti Peygamber kendinden sonra meydana gelecek tasovu hareketleri onların nezayeti altında gelişsin diyerekten o tasovu edilen oraya topladı. Ders verdi, vefatından sonra onlar bu dört insanı etrafına toplandılar ve ancak bir asıl sonra bir tekke kuruldu. Şamlı kuruldu. Tasovu Hareketi'nin e, toplandığı yere teklelerdi. Tasovu'nun mersesine halini geldiği yerler Tekken. teklelerdi. Hı -hı. Ve bu, e, bu iki cemaat edilen tarikat dendi. Çünkü tasovu içinde de bazı <gülüyor> başarıklar vardı. İnanırlar, ona inanırlar. Fakat tek inanç Allah'ın tevhididir. Hı -hı. Tek inanç şudur, hangi tarikada gidersen, e, Kadir'e giden, Nafşehir'e giden, Mevlüt'e giden. Aslında ben size şunu açık açık, ben bu Cumhur çocuğuyum. Benim babam hafıysa Cumhuriyet'te doğdum, Cumhuriyet'te büyüdüm. Ama şunu söyleyeyim size, Atatürk Keşke Tarıkatı'yı kaldırmasaydım. O zaman o Cemil kalkınca onun yerine koyacak bir şey bulunamadı. Onu kaldırdığım bir şey yerine evdeki, el, eşyalarını atacağın zaman yerine bir eşya almayı tasavvur edersen onu atar. Onu yerine kursun değil mi? Onu attığı zaman onu bir şey yok. Onu Devrim okullarında Çünkü Hı -hı. halkın büyük bir kısmından o tarikatlar insanlığı dedi. Benim dedem de tarikatçıyım. Aram da tarikatı yok. Onların yerine bir şey bulamadım. Onun şey o zamanki büyük bir tarikat büyüklerini toplayıp, ya ne yapacağız <gülüyor> diyerekten bir iş işte, toplantı yapsaydı keşke. Işte. Ama yapmadım, böyle <gülüyor> oldu. O zaman seneler sonrası çok fena da korktardı. Bunu da söyleyeyim. Bugün ee, dese der ki, tarikat eserlut var ki dese ben hayırdır. Hayırdır. hayırdır? Çünkü bin bir türlü megane tarikatları yok. Bugün bana sorsalar ki, tarikatları, sen de bunun başına it getirecek. Termin? O, o, o günahı günler. Ama mevcudun girmesini, <gülüyor> herkes kendi çapında bunu yürütmeye çalışıyor. Sadık olarak yürütmek lazım. Eğer sadık olarak yürütmeyeceksin, hiç yapma bir şey. halkın büyük bir ihtiyacını karşılıyor. Çok büyük ihtiyacı karşılıyor da. Mesela Tarikatlar da okuması, yazması, olmam olmazdı. Bana sorsan, Türkiye'deki Osmanlı Devri'nde okuma, yazması oran yüzde beş, on değildi. Çok fazla. Mesleğim yetebiyle Türkiye'nin birçok günü gezdim. Nereye gitmişsem? Bir mektep, bir tektep gördüm. Bu bu mektep, bu bina ne diyorum? Mektep diye ne oldu? Yıkıldı. Orada en iyi yaşa soruyorum. Bina neydi? Ne diyorum? yıkıldı. Bu romanlarımızda bile girmiştir. Evet. İşte Züterşehir, şey, şey, şey, Çalık Uşur. Evet. Çalık Uşur. O da öyledir. Halit Edip'in Sinekli Bakkadar. Onda da da hareket vardır. E ben Halit'e e, şey, Çalık Uşur, ondaki Zeynilere aramak için Bursa'yı mutluluk edip gezmişimdir. <gülüyor> Nihayet Ebu Sultan'ın arkasında bir cami var. Korktu eski Osmanlı büyükleri yeter. Mesela orası Nizami, Seydi Taharet'in merkezi de Ge geziymiş. Hmm. Onun son şeyin onun ne burada? Sabık adamıydı. He. Hmm. Bana babam ben bir şey soran bana babamdan altta çorba kaşığı kaldı diye. Ya ben sana babanın altta çorba kaşığı kaldını sormuyorum. Ben sana örnek senin bazı şeylerden konuşuyorum. Tök yok tek sen ben konuşmadım için gündemle. Hı hmm. hı. Hmm. Orası Zeynep tekesinin, orası son Zeynep hatta yukarıda bir Zeynep bilmiyor, bir dübesi bile var. Buraya gidene, Emiroğlu'tan geç arkada ve orada bir can var. Arkada bir Osmanlı bir yer var. O gibi bir, trafiği takıldığımız insanlar var. O ne kadar da var. Orası Zeynep tarikası, etrafta akıyor diye tarikat zey zeybapar, şey kasten de, nekdi divanlar zeyniti kimse, zeyninus. Bunlar büyük büyük şanstı, büyük mesleziydi. Yıktık ama yerine okurlar onları karşılamadı. Millet ona hayır dedi. Ama sonradan çok benapattı. Ve de talimsi terbiyesi bir şekilde patladı. Var o zaman her talim terbiyesi talim vardı. Şimdi o yok. Herkes bir terk edemezsiniz şimdi. Var, belki bir terk elemez. ama ismi terk edemezsiniz. Terk edemezsiniz. Dedeceğim. Dedeceğim. Dön bir şey. Dedeceğim. Ee, i̇lk tekke şanlı kurudu dediniz. Hı -hı. Kaynaklarda değişik değişik gösteriyor. İlk tekkenin kurulu şeklini anlatabilir misiniz? Hay ki nasıl ya? şimdi grup grup toplantılar yapıyor şurada burada falan Hı -hı. E -e evlerde e camiler falan grup grup herkes kendi e mizahkine göre gruplar dediğim herkes kendi gruplar kurmuş orada toplantı e bir kasar adında bir şey Kastar agönü, Şam'da böyle toplu kutlu, ilk tepki o, ona kadar tepki resmi kurmuş. Kastar kim dedi, hocam? Kastar bu e, toplantıda tamahit etmiş, insanların e, halk işinden kendisini göstermiş bir insan. O ceminin en, en bilgisayardaki ilk tepkiyi o kuruyor. Şimdi Kastar hakkında çok fazla bilgim yok. İşkamda boş işte teki yapıyor ama sonra bunlar sü ateş yapıyor herkes kendi kendi adına bir toplu kuruyor o topluun işte kuruna adına oraya bir onlara pir deniyor falan ama asıl pirler daha sonra bir nevi ilim ifan sahibi olanlar o o o o cemet o toplu için ilim ifan sahibi olanlar. ona yön verenler kurucu manasına pir adını alıyorlar İşte çeşitli bunları. Doğduğum Memek'in adı, ya kendi adı. <gülüyor> Çeşti'ye var, Fibre'ye var, bu konu hala onlar var. Bu <gülüyor> e, Kassar ilk resmi tekneyi kuruyor. Evet. Kendi, <gülüyor> ama bunu yani Memek'in üfet edin. Abdullah bin Kassar. Neyse. Nafşi'yi mi der, İtfai'yi mi der, bilemiyorum yani hangi, hangi şeye, çeyreğine, <gülüyor> mülkezif de bilemiyorum ama kit kediye kuran o onu sonra bunet sürat açıyorlar daha sonra bir ses sesi bir ses sesi şekli alıyorlar büyüyorlar kaykat edenler Şimdi ricim e, bu kasar dediğimiz var. Sonradan Abdullah bin Kasar ismini alıyor ama e, şimdi çok sağlam bir kanyaptı da hatta bizim okuduğumuz kanyaplardan birinde de şöyle geçiyor. Başka başka yerlerde de rastladım. Hatta Hristiyan kaynaklarında da rastladım. Aynı şeyi söylüyor. Diyor ki işte bir sufi topluluğu vardı diyor. Bunlar daha cem olmamışlardı diyor. Bunlar bir araya geliyorlar. Yolda selamlaşıyorlar. Kendilerine mahsus bir selamlaşma usulleri var. O kadar samimi, o kadar içten sohbetler yapıyorlar ki birbirlerini görünce hasret gidelim. Bir de oturup aynı yerde... E, sofraları oluyormuş işte, hemen açıyorlarmış, birbirlerinin yemeklerini paylaşıyorlarmış. İşte bunu bu e, kaslar birkaç kez görüyor, yol üstünde görüyor ve sizin yanlarına gidiyor en sonunda. Bu da ekli kendi dilinin ekli dili. Diyor ki, sizin topluluk olarak bir araya geldiğiniz bir yeriniz yok mu? Onlar da yok diyorlar, biz nerede olursak orada buluşuruz. E, sonrasında da o zaman ben size bir yer yapayım gibisinden söylüyor ama Olabilir. Müslüman vesaire değil, Hristiyan ama kendi dinini iyi yaşayan başka dinlerin de ehliyle yaşayanlara da saygılı biri. Şimdi kızım, bu hem peki bu şeye peki ihtimal veremiyorum çünkü e, ihtimal Batı dillerinden tercümele ancak sevgi cinsiyet dokunucu astrolenite varamaz. Kızım Hristiyanların. Müslüman toplu içinde böyle bir şey kurmada mümkün değil. Yani 700, 730lı yıllarda zannederim. Yani hadi pek ne yapalım diye ki böyle bir şey kurabileceğim zannediyorum. Aynı yani bir orijinal kurduğumu zannediyorum. Ama Müslüman cemiyeti ara ara aslında böyle bir şey olmuştu, değil mi? Netice kendi içinde. Ama nihayet aynı inanca sahip Müslüman toplam bir, bir yer. ama kasal kurmuş, ama çok büyük kurmuş. Yani bu bir e, bu tohum atılmış. Bu tohum atılmış ve mesulüma bulunmuş, arkasından bu da suratı çoğalmış. En az zevkin sonu yoktu, zevkin toplumda sonu yoktu. Mevli'yi diyoruz, kendine has bir şey vardır. Şimdi sen bir Mevli'yi götür ve patlar. Sıkıntıdan patlar. Bir nakşi getir Mevli'ye, aa buna kâfirdiler çıkarır şimdi. Onun için de her toplu kendine ama bundan iken güzel o anda saygı değerim yeni ki tebrik ederim. What we şey ama ha. her yani e, bir bir, bir mektepte ilk ilk ilk yapar gittiğiniz bir okula giden 10 gün sonra 15 gün sonra kalibrelerden bir büyük şey vardır. Profesyonel vardır. Herkes kendisi gibi olana gerekir. gelir. <gülüyor> evet. Cem makamına ulaşan bir sopi yani hareket eviye. Oradan tekrar fark makamına demi İşte bu ikisini de kendine birleştiren bir fakhen cemi birbirine birleşmekle cem makamına ulaşan